Olsa misal diyorum yani mesela benim kendi çevremde var. Tamam aşık olsa ne yapalım? E, i̇lacı nedir? Çaresi nedir? İlacın ilacı nedir bunu? Evet. evet burada bir arkadaş Ali kardeşimiz diyor evlensin işi bitirsin. <gülüyor> Doğrudur yani aşık e, önceden aşık kötü bir şeydi. Bizde İslam'da aşık diye bir şey yoktur. Bizde sevgi var. Anlatabildim mi? Allah sevgisi, din sevgisi Resulullah sevgisi, müminler sevgisi, salih emel sevgisi hanım sevgisi, evlet sevgisi ha? sevdiğim kızın da sevgisi. Ben niye o kızı seviyorum? Sevdim, evleneyim İslami bir ortam yarattım. Aşık nedir? Aşık kontrolsüz bir sevgidir. Yani sevgi kontrolden çıkıyor, aşka dönüyor Aslında aşık nedir? Biz bunu açıklamıştık. Aşık kelimesi nedir? Aşık kelimesi kötü bir kelimedir. Kadınla erçeğin arasında olan bir kelimedir. Aşık oldum bu aslında Türkçe'de oturmuşsa da aşık kelimesi asıl da Arapça bir kelimedir. Arapça'da da aşık kadın erçekle sevgiden ortaya kullanılıyor. Oteye de nedir? Cinsel meselede kullanıyor. Yani Leyla Mecnun'a aşık oldum. Ferhat şiirine aşık oldu. Neyine aşık oldu? tür onunla bulunsun, bir arada olsun. Bir kadın erçekten bir arada ne ol olsa ne olur? Cinsel ilişki olur. İşte hedef nedir cinsel ilişki? Leyla, yetişsek Leyla'ya ye biz, Mecnun'la o kadar şiirine gene çoktur. Evlendirseydik onu, o aşk savurdur, ondan sonra normal hayata dönerdi. Belki Mecnun bir tane başka severdi. kaçama yapardı. Bu hayatın şartleridir. Aşık diye bir şey yoktur mümini için. Sevci var. Üstün sevci var. Allah sevgisi en üstündür. Anlatabildim mi? Ama aşık nedir? Onun için Allah'a aşık oldum haşa ve kefe halk kullanıyorsa da bunu caiz değil. Çünkü bir tane aşık olur? Bir erkek bir kadına aşık olur. Cinsel ilişki. Bir erkek bir erçeğe aşık olabilir. O da kavgulüt fiilini yapan insanlar da olur. Yani de bir kadın bir kadına aşık olabilir. O da nedir? Kötü bir yollarda. Bu var mı toplumlarda var. Ama aşık kelimesi bir mümin için olmaz. Geçerli değil. Ha bir bir erkek bir kızı sevdi. Bir kız bir erkeği sevdi. Tamam bu sevgide bir mahsuru yoktu. Beğendi ama bunu Müslüman ise İslami şartlar da sevecek. Yani ile görüşmeyecek fazla. Yani sevdim, beğendim evet aradı bir bir kadını bir çek aradı. Ben seni sevdim, beğendim, ahlakını. İşte ne istiyorsun? Evet, sevdin Tamam. Ne istiyorsun? Seninle görüşeyim. Ha, demek ki senin niyetin kötü. Niyetin kötü de değilse sonuçta aşka gider. Şeytan o yolu açar. Şeytan temizliyor bu yolu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kadın bir çek tek başına bir araya geldi. Üçüncüleri şeytandır. Beni seviyorsan istedin beğendim, git babamın yanına Gel toplumda oturarım. Daha beğendiyse Allah'ın emriyle, Resulullah'ın kavliyle ne yaparım? Nikah kılarım. Ondan sonra bu ateşe bir su seferiz. Bitti o kadar. Bu sevgi kadar gitmesi lazım? Sus sonra bitse ne olur? Bu demek ki hissi bir sevgidir. Asıl sevgi arkadaşlar. Bak ben buradan bütün kızlarımıza, bütün genç arkadaşlarımıza وقit genç kızlara nasihatim şudur. Evlen evlenmeden önce sevgi diye bir şey yoktur, yalandır. Beyenmek var. Uyum sağlamak var. Sevgi diye hakiki sevgi evlendikten sonra başlar. Çünkü neden? Bak. Ben bir kızı sevdim. Geldim o kızın yanına ne yapacağım? En güzel elbisemi giyeceğim. En güzel parfümü bulacağım. Ha? En güzel mekana götüreceğim onu. En güzel yemeğe götüreceğim onu. En güzel sözü seçeceğim. Böyle cımbızdan. Sanki mayın tarlasında yürüyorum. Öyle o kız için bir tablo cazarım. Sanki hayaldaki prens gibi. Bayaz atlı var ya meşhur. Öyledir. Kız seni yapar. Ama evlendikten sonra her şeyin iç yüzü dışarıya çıkar. Önünde tuvalete gidiyorsun. Uykudan kalkıyorsun, onun tipini görüyorsun. Ağız kokusunu alıyorsun. Sıhirlandığında ağzından şeyler çıkıyor. Bayın tarlası bitti. Zımbızdan seçmek bitti. İç sıktı dışarıya. Tamam mı? Asıl sevgi burada başlar işte. Onun için aldanmayın şeytani süslere. Şeytani süsler nedir? Dış görüntü, güzel elbise, güzel el hareketleri, güzel sözler. Kadın erkek buna aldanmayın. Buna aldanmayın. Onun için bir müminin, bir musulman, bir musulmanın sözüne aldanmaz. Ben bir musulmanı gördüm, sakalı uzun, şergar girmiş, camiden e, dışarı çıkmıyor. Bu, onun iç yüzünü belli etmez. Biz zahire hükmediyoruz. İç yüzü nedir? Alışveriş yaparım onunla, sefere çıkarım onu, İç yüzü orada belli eder. Onun için Hz. Ömer dedi, filanı için tanıyor, bir tane kalktı ben tanıyorum. Nasıl tanıyorsun? E duyurlar e, iyidir. Sefer ettin mi onayla, hayır. Konuşuluk yaptın hayır. Alışveriş yaptın hayır. Otur dedi sen tanımıyorsun onu. Tanırçan insanlar onun için buradan bir fıkıh çıkartmışlar. Bir kaide. Kaide fıkhi bir kaide. Kural koymuşlar. Ed dinu muamele demişler. Din alışveriştir. Bu bir kaidedir. Ben senin kılıf kıyafetine ve zahiren hükmederim diyorum bu ehl-i sünnettir, ehl takvadır. Ama alışveriş etsem o zaman anlarım bu, inandığını yansıtmış mı, yansıtmamış mı? Eddinu muamele. Onun için el sevci, tabircayız ise nedir? Evlendikten sonradır. Asıl sevci, evlendikten sonra cissi birbirine kadın kadın erkek, erkek kadın birbirine ne zaman kaynaşır? Ha? Asıl evlendikten sonra. çeş kendi rengini ortaya koyar evlendikten sonra. Hakikati çıkar. O zaman asıl sevci başlar. Bu sevgiyi de ne destekler? Allah sevgisi. Ben buradan iddia ediyorum. Hangi ailede Allah sevgisi yok ise ailede mutluluk yoktur. İstisna kaydeleri bozmaz ama genelde budur. Bakmayın siz filan şey. İşte görüyoruz. Zenginlerin halini, sosyetanın halini he? Allah sevgisine yapar. Hiçbir zamanda ev dışından hüküm vermeyin. Pencerenin arkasında bakın ne var? Evlerin içinde bakın ne var? Ben inanıyorum. Bu inancımı da dinimden alıyorum. İnanıyorum en güzel sevgi müminlerin evinde var. Bunu nerede gördük? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla gördük. Hazreti Hedice'den başladı. Hazret Ayşe'ye kadar. Nasıl geçiniyordu Resulullah? Sahabelerin hayatında gördük. Tabi'in etba, tabi'in büyük imamlar bugün de de müminlerin hayatında görüyoruz. Kim Allah korkusu var ise muttaki ise onun asıl sevgi, saadeti var, evi var. Onun haricinde yoktur. Onun için sevginin ilacı Allah korkusudur yine. Ama aşkın ilacı nedir? Birden aşık olmuşsa, var cibele, aşık olmuş. Aşık delhuni diyorlar. Yani de ne diyorlar? Mecnun. Mecnun olmuş. Yani aşık veysel olmuş. Bunlar hepsi hikaye asıldı. Farhat aşkından yandı. Yansın. Ne aşkı? Şeytana yandı. Nerede yanar? İnsan aşk nedir yaçı yansın? Aşık nedir? Hep kötü şeyle düşünmek. Ha, tabii değil mi? Eğer bir Müslüman buna düşmüşse bu Müslümanın önce imanını kurtaracaksın. Allah'tan korkutacaksın onu. Anlatacaksın onu. Aşık meselesi nedir? Anlatacaksın. Tabi bunun aşkın ilacını alimler bir sürü ilaç saymışlar. O yerine göre olur. İnşallah bu sorunun e, vesilesiyle bir gün aşkla ilgili bir ders yaparız inşallah. Aşk sebepleri özellikleri, tanımı, ilacı yaparız. Bunun faydası var. Yani görüyorum bugün de maalesef bizim camialerde de bile, bizim kızlar da bile çok bu soruydan şey olmuş va hatalar düşüyorlar bu konuda. Evet. Son soru. Son soru. Yatsı namazı işte gece 12-1 gece, gece. Kılınabilir mi? Yatsı namazı 12'yi geçe bile kılır mı? Şimdi yatsı namazı arkadaşlar e, dedik e, gecenin yarısına kadardır, Gecenin yarısına kadardır. İslam'da gün, günün dört saat değil. Yani on iki gecenin yarısı değil İslam'da. Anlatabildim mi? Ama onun etrafında döner. Yani yarım saat önce, yani yarım saat sonra yani yerine göre bir saat sonra. İslam'da ne var? Gece var, gündüz var. En naharu ve gece gündüz yatsı namazını yatsı namazının vakti akşam namazı bittikten sonra gecenin yarısına kadardır. Yarısından sonra biter o vakti. Kılmadın va altına girersin. Gecenin o yarısı. O vakit ne zamana geliyor saat olarak olacak? Saat olarak bilemeyiz. Saat olarak şöyle yaparız biz. Gün ne zaman battı? O gün gün battığında Gün e, e, ne dediler? Gündüz bitiyor, ne başlıyor? Gece başlıyor. Yani gün gün battığında gece başlıyor. Ne zaman gece bitiyor? Şafak söktüğünde. Yani imsak vaktinde. Sabah namazı girdığında. O zamana kadar kalkabilir miyim? Bu mesela ezbere diyoruz. Mesela bugün de. Diyelim saat 9'a çeyrek kala gün battı. Ne başladı? Gece başladı. İmsak ne, vakti ne zaman giriyor Muhammed? Üç buçukta giriyor. Üç buçukta giriyor. Şimdi dokuza çerek kala. Üç buçuk. Sekiz buçuk on, Bu on, altı saat bir çerek yapıyor. diye Bunun ortası nedir? Üç. Üç saat on dakika. Diyelim üç saat beş dakika. Bu da neye dengeliyor? Yani onçuyu beş geçer. On 5 beş ister, on çiye on yeter. gece namazının vakti bitiyor. Ama bu kışta, gün baharda, sonbaharda ne olur değişiliyor. Cezenin uzanmasına kısalmasına göre değişiliyor. O zaman biz ne yapacağız? Günün batımından şafakın söktüğünde çi arayı dün ortası yatsı namazın sonudur. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu ben bir soru miyim? Tamam, anlayayım. sor. Eee bazı tartışmalar çıkıyor. Özellikle imsak vaktiyle ilgili takvimlerdeki bilgilerin yanlış olduğu. E, mesela imsak 45 dakika daha sonra girdiğini, şafak 45 dakika daha sonra sürdüğünü söylüyorlar takvimde geçen. E, ve gece çok karanlık oluyor mesela bu verilen imsak takvimlerinden 15 dakika sonra bile gökteki bütün yıldızlar beliriyor. Nerede bu var? Nerede okurum bunu? Mesela geçen Ramazan bu tartışmalar bayındır orta yapmış hocam Fakat dedi ki imsaktan yarım saat sonra da yiyebilirsiniz. Aslında Abdulaziz Bayındır var ya, aynen Çinlilere gibi. <gülüyor> Kapattı mı? <gülüyor>